Bizim ilk gençliğimizde özellikle büyük şehirlerde yaşayan hele limanlardaki çocukların çok sevdiği bir tabir, bir deyim vardı. Dünyayı görmeye gitmek. Dünyayı görmeye gitmek kavramı bize nereden gelmişti? Bir romancının, bir yazarın yazdığı ...hikayelerden, romanlardan. Bu yazar aslında Romen asıllı fakat Fransızca yazan bir yazardı. Hala kitapları var ve yayınlanıyor. Panait Streddi. O ısrarla nasıl arkadaşıyla beraber... ...dünyayı görmeye gittiklerini anlatırdı. Romanyayı terk ederler, önce Doğu Akdeniz havalisini dolaşırlar... ...arkasından kendisini Fransa'ya atar. Fransa'da işler o kadar kötü gider ki intihar eder, teşebbüs eder intihara. Sağ kurtulur ve ondan sonra Fransızca yazan bir yazar olarak tanınır. Bunu anlatıyordu ve o kadar güzel anlatıyordu ki bu kitabı okuyan çocukların hepsi dünyayı görme gitmek hevesi içinde oluyorlardı. Ama gidemiyorlardı. Niye gidemiyorlardı? Parasızlıktan mı? İnsan parasız da gidebilir dünyayı görmeye de asıl mesele o değil. Savaş vardı. Bizim ilk geçtiğimiz ikinci dünya savaşı sırasında geçti, onun için hepimiz savaş boyunca özellikle batı özellikle Avrupa hayalleri kurduk durduk. Onun için de savaş biter bitmez her fırsatını bulan kendini dışarıya atmaya çalıştı. Bu meyanda ben de bir takım fırsatlardan yararlanarak, imkanlar geniş de olmasa, bildiğiniz gibi bir Avrupa seyahatine kalkıştım. İlk iki seyahatten sonra Türkiye'ye dönerken, gemide kendi kendime, o zaman biz denizden gidip geliyorduk batıya, gemide kendi kendime bir icmal yaptım ve o icmalin neticesinde iki sonuç ortaya çıktı. Bu iki sonuçtan biri şu. Batı hiç de bizim sandığımız kadar enteresan bir yer değildir. Üstelik Batı diye de net bir şey yoktur. İkinci sonuç da şuydu. Sosyalizm üzerinde kurduğumuz hayallerin büyük bir kısmı gerçeğe tam manasıyla oturmuyor. Sosyalistler de kendi içlerinde hayli karmaşık ve karışık bir haldeler. Kısacası... Batı'dan hayal kırıklığıyla dönmüştüm Ve oradayken daha iki kitap halinde bunları oluşturmaya çalıştım. Bunu çok iyi hatırlıyorum, biliyorum. Bunun bir tanesinin ismini de söyleyeceğim. Bozuk Yıldız'dı. Bu sosyalizmle ilgili olan kitabın başlığıydı. Ötekin ismi de Zenciler birbirine benzemezdi. Bu da bir romandı. Bunları döner dönmez yayınlamak istiyordum. Fakat daha henüz ...öyle her istediğimi yayınlayabileceğim bir mertebeye gelmemiştim. İkincisi de hele böyle... ...siyasi işlere karışmış sanatçılardan... ...oldum olası basın pek hoşlanmıyordu, hoşlanmadı. Birisi bir arkadaşın yardımıyla... ...Dünya Gazetesi'nde bir fırsat olabileceği bana söylenmişti. Dünya Gazetesi o zaman... ...daha yeni çıkmış bir gazeteydi ve onun... Baş yazarı Fahli Rıfkı Bey'ydi. Fahli Rıfkı Bey çok uzun yıllar Ankara'da Ulus Gazetesi'nin baş yazarlığını yapmış. Daha ve Mustafa Kemal Paşa'nın da yanında bulunmuş. O ekibin yani o kemalist ekibin en mücahit adamlarından biriydi. Belki o olur mu hayaliyle oraya başvurdum. Bu başvurunun sonucunda Fahli Rıfkı Bey'i tanımak imkanını buldum. Beni birkaç defa davet etti ve baş başa diyebileceğim bir şekilde uzun uzun konuştuk. Bu konuşmalar benim için çok yararlı oldu. Çünkü ben o sıralarda aynı zamanda bizim İstiklal Savaşı'nın ve Anadolu İhtilali'nin incelemesine kalkışmıştım. Onlarla uğraşıyordum. Tam adamımı bulmuştum çünkü o bu işin içinden geliyordu. ...Mütareke'de burada tutuklananlardan birisiydi. O konuşmaların sonucunda bir keresinde çok iyi hatırlıyorum bir öğle sonuydu. Hava da kapalıydı sanırım. Dünya Gazetesi o zaman Cemal Nadir sokağında, bab Ali'de iki katlı bir evdi. O zaman böyle kâşhanelerde oturmuyordu gazeteciler. Küçük yerlerde otururlardı ve çalışırlardı. Onun odası da öyle pek kâşâne sayılmazdı. Neticede o konuşma sırasında aklıma gelen bir soruyu sordu. Soru şuydu, Mustafa Kemal Paşa'yı tarif etmeniz gerekirse onun için ne dersiniz? Mustafa Kemal Paşa nasıl bir adamdı? Hiç beklemediğim bir şey söyledi. ''Mustafa Kemal Paşa çok yalnız bir adamdı.'' dedi. Ve onun üzerine de bazı şeyler anlattı. Aslında tabi onu da söylemem gerekiyordu, bu yakınlığın gerisinde yani hiç tanımadığım bir yazarın bana alaka göstermesinin gerisinde biraz da benim babamın Mercan İdadi'sinde burada Halih Bey ile sınıf arkadaşlığı yapmış olması da rol oynamıştı sanıyorum. Çünkü Babam bunu daha vel bana söylemişti. Ben de onu Falih Bey'e söyledim. Falih Bey de sanırım babamı hatırladı. Sonradan ne Bozuk Yıldız'ı yayınladılar... ...ne Zenciler birbirine benzemesi yayınladılar. Oradan kibarca uğurlandı. Bozuk Yıldız birkaç yıl sonra hangi sol adıyla yayınlandı... Hepiniz okumuşsunuzdur, birçoğunuz bilirsiniz. Zenciler birbirine benzemez, biraz daha önce çıktı roman olduğu için, o da yayınlandı. Fakat ben Mustafa Kemal Paşa'nın yalnızlığı üzerinde hayli düşündüm. Farkında olmadan daha okumuşum halbuki, çünkü Fadi Rıfkı Bey Gazi'nin yalnızlığını yazmış. Şimdi size oradan birkaç satır okumak istiyorum. Çok zekice yazar. Açıkça belli etmez. Bütün kitaplarında yanında bulunduğu kişilerin, önemli kişilerdir bunlar. Mesela başka kitaplarında Cemal Paşa'yı anlatır. Cemal Paşa'yı anlatırken onun yaveridir. Fakat öyle bir anlatır ki Cemal Paşa'nın bütün safları ortadadır. Burada da Gazi'nin İyi ve kötü yanını çok güzel yakalamıştır bu kitaplarında. Burada yalnızlığını anlatıyor. Bakın ne diyor? Mustafa Kemal'e samimi olarak yalnız Gökalp kolundan yani ırkçı ve gelenekçi olmayan Batı kültür ve medeniyetçisi Türkçüler işbirliği etmiştir. Falih Bey de Türkçüdür, Gazi de Türkçüdür. Türkçüler o zaman önemli bir yer tutuyorlardı. Her zaman tutuyorlar. sayılarının ne kadar az olduğunu söylemekten sıkılırım diyor. Yani Gazi'nin etrafında Türkçüler var ama çok az. Pek çokları Mustafa Kemal gibi bir kurtarıcının her yaptığı kendi inançlarına aykırı da olsa elbette daha doğru olduğu fikrine bağlıydılar. Pek azı yapılanları anlayarak ve onlara inanarak pek çoğu Mustafa Kemal'e bağlı olarak ona inanarak yürümüşlerdir. Yani aslında ideolojik Olayı kavramış değiller. Tamam bu adam doğru söyler deyip arkasından gidiyor. Bir kısma bir kısmı da yaptı işler du bakalım bir işe yarayacak herhalde diye gidiyor. Atatürk ileri atışla, ileri atılışlarında daima statik ucu, el altından sinsi sinsi baltalayıcı tanzimat bürokratlarının pasif dayatışına uğramıştır. Gerçekte Atatürk Partisi millet içinde değil... Atatürkçülük dediğimiz her şey kendi partisi içinde azınlıkta idi. Dikkat isterim. Yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın içinde Mustafa Kemal Paşa azınlıktaydı diyor. Bu doğrudur. Bunun doğru olduğunu başkaları da belirtiyorlar. En çarpıcı olanını size söyleyeyim. Vala Nurettin Bey'in hatıralarında... Ankara'da Mustafa Kemal Paşa ile Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaşmalarını anlatır. Meclis'in karşısındaki kahvede otururlar ve onu beklerlerken arkadan biri o görünür görünmez ne der bilir misiniz? Ah biri çıksa da şu adamı vursa der. Bu kadar vahim. Ölümünden sonra parti güdümü bu inançsızların eline geçti. Bu bir tek cümlede bütün inönü yönetimini mahkum ediyor farkındaysanız. Türkiye'nin Atatürk sonrası ve demokrasi tarihi dünya tarihine karaktersiz aydınların bir millete yapabilecekleri kötülükler örneği olarak ve kurtuluş tarihi ise sağlam karakterde bir aydının nasıl mucizeler yaratabileceğinin örneği olarak geçecektir. Son derece zalimce bir hüküm gibi görünüyor. Fakat yakın tarihimizi inceledikçe Fahli Rıfkı Bey benim gözümde büyümektedir. Her şeyi fark etmiş ve her şeyi de insafsızca tespit etmiş. Yalnız dolan başlı söylüyor. Çünkü kahramanların çoğu sağdı o zamanlar. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'yı niye anlamıyorlardı? Neden Mustafa Kemal Paşa farklı biri gibi görünüyordu? Çok basit bir sebepte. Mustafa Kemal Paşa'nın kendine göre bir ideolojisi vardı. Mustafa Kemal Paşa bir şey yapmak istiyordu. Ne yapacağı da onun kafasında netti. Peki neydi o? Mustafa Kemal Paşa hakimiyet bilakaydı şart milletindir prensibine bağlı bir düşünce adamı. Bu prensip nedir? Bu prensip Fransız ihtilalinin özünü teşkil eden prensiptir. Yani Fransız ihtilalinde ne yapıldıysa Mustafa Kemal Paşa onu Türkiye'nin şartları içinde yapmak isteyen birisiydi. Kolay bir iş değil. Bunu kendisi söylemiştir ve bunu söylerken de yaptığı ihtilal ve inkılapla kendisinden önce yapılmış olanı, yani iddiaçıların yapmış olduğunu, Jön Türklerin yapmış olduğunu mukayese eder. Bakın nasıl yapıyor. 10 Temmuz İnkılabı yani Jön Türkleri yaptığı müstebit bir hükümdarla millet arasında en nihayet kayıt ve şartlarla denge arayan bir zihniyeti sağlamayı amaç edilmiş. Yani padişah duracak, tek kişi hakim olacak. Milletle arasında bir uyuşma yapacağız demişler. Halbuki bizim inkılabımız Meşrutiyet usulünü dahi hürriyet ve istiklali millet için kafi görmez ve hakimiyeti kayıtsız şartsız milletin elinde tutan esaslı bir umdeye dayanır. Bu umdenin taalluk ettiği şekil hiçbir vakit eski şekillerle karşılaştırılamaz. Bu iki inkılap arasındaki fark tarif olunamayacak kadar büyüktür zannederim. Birincisi milletin aradığı hürriyet havasını teneffüs ettirdiğini zannettiren bir harekettir. Fakat ikincisi milletin hürriyet ve hakimiyetini fiilen ve maddeten tespit ve ilan eden mesut bir inkilaptır. Aralık 1922'de söylemiş. Çok net. Gazi'nin ne yapmak istediği çok net. Ötekilerin bunu anlaması çok zor. Niçin? Çünkü onlar asırlardan beri tek kişinin hakimiyetinde olan bir devlette yaşıyorlar. Gazi ayrıca inkılabın Türkiye'de uygulanması meselesinde de çok net bir şey söylemiştir. Onu da aktarayım. Fransa ihtilali bütün cihana hürriyet fikrini yaymıştır. Ve bu fikrin esas kaynağı bulunmaktadır. Fakat o tarihten beri beşeriyet terakki etmiştir. Türk demokrasisi Fransa ihtilalinin açtığı yolu takip etmiş. Lakin kendisine has, vas ve ile inkişaf etmiştir. Zira her millet inkılabını... İhtimaî muhitinin tazikatı ve ihtiyacına tabi olan hal ve vaziyetine ve bu ihtilal ve inkılabın vuku bulduğu zamana göre yapar. Yani bu işler içinde yaşadığınız şartlara tabidir diyor. Şimdi bu kadar ideolojik manada mantıklı ve metodu da bilimsel olan bir kişiyle o zamana kadar tamamiyle ümmet toplumu içerisinde ve kendi mantığı şartları altında gelişmiş bir toplumun insanların uyuşması ve anlaşması zordu. En çok da bu kendi kadrosundaki arkadaşlarıyla ortaya çıkacaktır Gazi'nin. Gazi vefat edinceye kadar üç ekiple çalışmıştır. Birinci ekip baştan itibaren onunla savaşa giren ekiptir. Yani Hüseyin Rauf Bey var içinde. Onun yanı başında kim var? Onun yanı başında Refet Paşa var, onun yanı başında Ali Fuat Paşa var, Karabekir Kazım Paşa var. Bu ekip. Bu ekip aslında Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen ekiptir. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın en ciddi ihtilafı bu ekiple çıkmıştır. Niye? Çünkü çok basit. Onlar Gazi'nin bu düşündüklerine hiçbir şekilde katılmıyorlardı. Bir kere, şimdi söylediğim zaman birçokları çok şaşıracaklar. Bu paşalar padişahçıydılar. Yani onların kafasında Kurtuluş Savaşı'nın normal sonucu Osmanlı Devleti'nin padişahını değiştirip yeni bir padişah getirerek eskisi gibi devam etmesiydi. Bunun sağlanmasıydı. Düşündükleri buydu. Yunanlıs Yunanlıları kovacaklar, işgal ortadan kaldırılacak ama Osmanlı Devleti devam edecek. Gazi'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Neden değil? Çünkü Gazi bir inkılap yapmaya çalışıyor. Toplumu tamamen değiştirmeyi düşünüyor. Onlarla anlaşması mümkün değil. Nitekim bir müddet sonra mecliste bu hemen belli olmuştur. Nutku okuyanlar bilirler. Mustafa Kemal Paşa orada anlatır. Bir gün bakın ne diyor. Rauf Bey bir gün geldi bana şunları anlattı. Meclis, makamı, saltanatı ve belki hilafetin ortadan kaldırılmak noktayı nazarının takip edildiği endişesiyle müteezzidir. Sizden ve sizin atiyen alacağınız vaziyetten şüphe etmektedir. Binaenaleyh meclisi ve dolayısıyla milleti tatmin etmeniz lüzumuna kaniyim. Yani diyor, siz korkuyoruz diyor, siz diyor padişahı da göndereceksiniz. Cumhuriyet ilan edeceksiniz falan galiba diyor, daha ilan edilmemiş. Onun için açıklama yapın diyor, herkes bundan korkuyor diyor. Ve çok daha açık olarak da şunu söylüyor Rauf Bey. Ben makamı saltanat ve hilafete vicdanen ve hissen bağlıyım. Çünkü benim babam padişahın nanu nimetiyle yetişmiş, Osmanlı devletinin ricahi sırasına geçmiştir. Benim de kanımda o nimetin zerratı vardır. Ben nankör değilim ve olamam. Padişaha muhafaza-i sadakat borcumdur diyor. Refet Paşa tamamen Rauf Bey'in fikir ve mütalasına iştirak ederim. Fil hakika bizde padişahlıktan ve halifelikten başka bir şekli idare mevzu bahis olamaz diyor. Bunlar savaşı kazanmışlar artık memleket cumhuriyete doğru gidecek, gazinin niyeti odur. Önlemeye çalışıyorlar. Ve daha da hazini bu önlemeye çalışmanın arkasında İngiltere'yi fark ediyorsunuz. Niye fark ediyorsunuz İngiltere? Yi? Çünkü İngilizler zaten başından beri bu hareketin bu şekilde gelişmesini istiyorlar. Sovyetler Birliği'nin yaşayacağı anlaşıldıktan sonra onu engelleyecek bir Türkiye'nin lüzumuna akılları yatmış, Yunanlıların yenilip gitmesini düşünmeye başlamışlar. Bunun için eğer Mustafa Kemal Paşa o istikamette bir çalışma yaparsa diyecekleri yok. Bu paşalar da aynı mantık içerisindeler. Fakat Gazi öyle düşünmüyor. Bir kere emperyalizme karşı çok sert bir tavır almış durumdadır. Bu sert tavır dolayısıyla da onların dedikleri gibi olmayacaktır mesele. Ve arkasından da nitekim olmamıştır. Mustafa Kemal Paşa peki icab edeni yaparız dediğini söylüyor nutukta. Fakat icab edeni kendine göre yapıyor, cumhuriyeti ilan ediyor. Bunu da biliyorsunuz. Bu işe bu maksatla girdiğini tarihe bir belge olarak da bırakmak istemiştir Gazi. Bunu müteaddit defalar söyledim. Erzurum Kongresi'nde Masal Müfit Bey'e bir gece ne yapacaklarını yazdırmıştır. Ve bu da tarihe geçmiştir. Masal Müfit Bey bunu sonra açıklamıştır. Cumhuriyet ilan edileceği zaman daha Erzurum Kongresi yapılırken Gazi Cumhuriyet ilan edeceğini biliyordu. Ve bunu yazdırmıştı. Bu bu. Şimdi birinci ekip bu ekip. Bu ekip çok yanlış çıktı. Bunlar Böyle bir şey olmayınca yani Gazi'nin Cumhuriyet'i ilan ettiğini görünce muhalif parti kurdular. Terakki perver Cumhuriyet fırkası diye. Bu fırka Gazi'ye muhalefete başladı. Bu kadarla kalmadı. Tam o sırada İngiltere hükümeti paralelliği görün. İngiltere hükümeti Musul meselesi dolayısıyla Türkiye'ye yeni zorluklar çıkarmaya başladı. Bir ultimatum verdi. Türkiye bunu reddetti. Türkiye bunu reddedince silahlı harekete geçmeye karar verdi. Silahlı harekete geçmek için de kullandığı alet, şimdi yine Amerikalıların kullandığı alettir. İsyan çıkart. Şeyh Sayit İsyanı denen isyan burada çıkmıştır. Sırf Mustafa Kemal'i alaşağı etmek içindir. Öbür taraftan da Nasturi isyanını çıkartmışlardır. Çünkü Hakkari'yi de istiyorlardı. Gazi bunlarla savaştı. Direndi ve hepsini yendi. Bunları mağlup etti. Bunları mağlup ettikten başka öbür arkadaşları da bu işte başarısız olunca sonra çok kötü bir şeye karıştılar. Suikast dolayına karıştılar. Bereket, suçsuz oldukları anlaşılmış oldu. Bu birinci ekip. Gazi'nin yakın arkadaşlarıdır. İkinci ekip, onlar bu hale gelince Gazi'nin dayanmak ihtiyacını duyduğu İsmet Paşa... Ve Feyzi Paşa'dır. Feyzi Paşa ile İsmet Paşa hakikaten çok gaziden yana görünüyorlardı. Fakat işi incelediğiniz zaman hayret edersiniz. Hatıralarında İsmet Paşa çok açık bir şekilde bakın şunu söylüyor. Terakkiperver erkanı yani bu bahsettiğimiz arkadaşları. Reformcu kimselerdi ama Osmanlı reformcusu idiler. Bakın buraya dikkat edin. Ben dahil kendisini söylüyor. Hiçbirimiz reformculukta Atatürk metotlarını daha evvel görmüş, düşünmüş, benimsemiş değildik. Atatürk metotları meydana çıkınca ben Sikunet de vaziyeti mütala ederek halin zamanın tedbirleridir diye düşünmüşümdür. Atatürk'le konuşmalarımızda yapılabilirlerse bu şimdi yapılır dediği zaman benim inanmam, ötekilerin korkması farkımız bundan ibaret. Yani çok net olarak kendisi hatıralarında söylüyor, diyor ki ben de onlardandım, benim de kafam onlar gibiydi aslında. Fakat onlar gazinin sürekliğini yapmaya korkuyorlardı. Ben korkmuyordum diyor. İsmet Paşa hakkında Falih Bey'in yazdığı daha da müthiş bir şey. Bakın o ne diyor? İsmet Bey hiçbir zaman devrimci olmamış. İlk gençliğinden beri tanışma fırsatı bulduğu insanlara kendini saydıran ve sevdiren bir vazife adamıydı. O bir düzen adamıdır, hiyerarşi adamıdır. İleri bir tanzimatçıdır. Bu bu kadar açık, hiç kimse tarafından söylenmemiştir. Tanzimatçıdır diyor. Yani Mustafa Kemal Paşa gibi bir devrimci değildir, Bey gibidir. O da ötekilerinin benzeridir diyor. Bunun aksi söylenebilir, buna inanmak da istenebilir. Fakat bir gerçek ortada durmaktadır. Mustafa Kemal Paşa ölüp, İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olur olmaz ötekilerini yanına almıştır. Hepsi beraber olmuşlardır ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye başlamışlardır. Bu yönetimin ilk yaptığı nedir? Batılılarla ittifaktır. O ittifakın cezasını şimdi çekiyoruz. Şimdi... İsmet ile da sürekli ihtilaf halindedir Gazi. Bu da bilinmiyor, söylenmiyor, tartışılmıyor. Neden ihtilaf halinde oluyorlar? Çünkü İsmet Paşa'nın idare anlayışı ile Gazi'nin idare anlayışı aynı değil. Gazi bir defa çokluğa inanıyor. Yani İsmet Paşa başbakan iken bir taraftan da Gazi'nin desteğiyle kadrocu hareketi başlıyor. Kadrocu hareketini meraklısı bilir, solcu bir harekettir. Ve bunun finansmanını dolaylı olarak Gazi yapmıştır. Yakup Kadri Bey işin içerisindedir. Şevket Süreyya Bey işin içerisindedir. Kadrocular denen bir ekip vardır. İsmet Paşa ile o zamanki parti genel sekreteri Recep Bey, Recep Peker buna tahammül edememişlerdi. Ve ne yapıp yapıp onu ortadan kaldırmışlardı. Bunun arkasından Gazi gene tek partiye taraftar değildir. Bu defa serbest fırkının kurulmasını Öncülük eder. Hatta kız kardeşini de o, o partiye yazdırır. Neticede İsmet Paşa gazinin sadık yaverine göre hiçbir zaman Mustafa Kemal Paşa'yı bundan dolayı affetmemiştir. Affetmez ve onunla uğraşır. Karşılıklı uğraşırlar. Ve iş on, o mertebeye gelir ki 1935'te partinin tüzüğünü ve her şeyini değiştirmeye karar verdikleri zaman hazırladıkları tüzü İtalyan ve Alman faşist partilerinin tüzünü bir eşidir ki Gazi isyan ettirir bu. Ve bunun neticesinde önce Recep Peker'i görevden alır arkasından da İsmet Paşa'yı görevden alır. Şimdi burada ne görüyorsunuz? Burada Mustafa Kemal Paşa'nın ne kadar zor şartlar içinde ve ne kadar yalnız bir mücadele sürdürdüğünü görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl zorla adeta kurduğunu görüyorsunuz. Güvendiği ne vardı? Güvendiği bir tek şey vardı. Halk. Bu söz çok enteresandır çünkü onun sözüdür. Yönetimde bu arkadaşlarıyla aralarında tartışma çıktığı zaman, fikir ayrılığı olduğu zaman, çok kızdığında şöyle dermiş, halka giderim. Yoksa halka giderim. Yani hepinizi karşıma alırım, halka arkama alırım, icab edeni yaparız. Halka güveniyordu çünkü halkla yapmıştı ne yaptıysa. O yüzden de fırkasının adını halk fırkası koymuştu. Onun ne bilsin günün birinde başkaları tarafından bir bürokrat fırkası haline getirileceğini. Şimdi bana öyle geliyor ki son zamanlarda Olayları gördükçe, yaşadıklarımızı fark ettikçe, hele hele canımızı sıkan bazı şeyleri duydukça sanki gazi kızmış, halka gitmiş. Nereye? Yani bizim aramıza, bizim içimize. Belki geceleri uyurken uzaktan birisi sizi çağırır gibi bir ses duyuyorsunuz. Hatta uyanabilirsiniz de. O ses onun sesidir. Sizi çağırıyor göreve. Ya da oturmuş televizyonun karşısında belki bir kitap okuyorsunuz, o kapalı. Kapalıyken birdenbire oradan bir hayal geçti gibi o geliyor size. Biraz dikkat ediyorsunuz, kalpaklı bir hayal bu. O odur. Size kendinizi, vatandaşlık sıfatınızı ve görevinizi hatırlatıyor. Mustafa Kemal Paşa içimizdedir. Bunu yaşatmak bizim görevimizdir. Hiç unutmayın ki çok önemli bir sözü vardır ki bunu bütün ilkokul çocukları sabahları tekrarlıyorlar şimdi. Derse başlamadan evvel. Fakat farkındalar mı acaba önemini? Nutkun sonunda gençlik hitabesi vardır. Biliyorsunuz orada Gazi der ki, Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cüphuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bir defa neden gençliğe diyor, müdafaa ve müdafaa ve muhafazayı yalnız gençler mi yapacaklar? Çünkü farkında mısınız ki kendi etrafındakilerine güvenememiş? Gençlere güveniyor. Siz yapacaksınız diyor. Fakat beni en çok etkileyen o değil. Daha da vahim bir şey var orada. Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'ni derken istiklalinin üstüne basmış. Buna gerek var mıydı? Yani Mustafa Kemal Paşa için eğer istiklal olmazsa cumhuriyet olmaz. İstiklal ne demektir? İstiklal tam bağımsızlık demektir. Tam bağımsızlık olacak ki cumhuriyet olsun. Eğer sen tam bağımsız değilsen, ecnebinin kontrolündeysen o zaman Gazi'nin 19 Mayıs şartları oluşmuş olur. O bakımdan aramızda dolaşıyor bizi uyarıyor bazen bir ses olarak bazen bir ıslık olarak bazen bir görüntü olarak hissedebilirsiniz ayağınızı ona göre denk kalın geleceği düşün